Greenpeace Akdeniz Beşiktaş Çarşısı'nda üzerinde GDO'lu süt içer miydiniz yazan dev bir biberon ile GDO'lu Mısırlılara ithalat izni verilmesini protesto etti. Greenpeace gönüllerinin broşür dağıttığı etkinlikte kucağında bebeği olan anneler hükümeti GDO konusunda sorumlu davranmak üzere göreve çağırdı. GDO'ların kanunen bebek maması içinde kullanımının yasak. Ama GDO ile beslenmiş hayvanlara ait ürünlerin bu mamalarda kullanılmanın tamamen serbest olduğunu aktaran Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Necat Dinç, tipik bir devam mamasında 7 farklı çeşit hayvansal ürün vardır. Bu ürünlerin elde edildiği hayvanların geydoğlu yemlerle beslenip beslenmediğini asla bilemiyoruz. Artık bebeklerimiz bile koruma altında değil dedi. Greenpeace, GDO'ların insan sağlığı ve çevre üzerindeki riskleri nedeniyle onaylanan Mısırların acilen ithalatının durdurulması talebinde bulunuyor ve GDE lobisine sütüme ulaşma diyor. Sıcak suyun çatı tipi güneş enerjisi panellerinden elde edildiği Antalya'da köylerde güneş enerjisi sistemlerinin kullanımının artışına bağlı olarak kaçak elektrik kullanımının düştüğü belirtildi. TEDAŞ yetkililerine göre güneş enerjisi kullanılan evlerde yıllık 1000 lira civarında tasarruf ve ülke ekonomisine Yılda 200 milyon liralık katkı sağlandığını da sözlerine ekledi. Orkoy projesi çerçevesinde orman köylerinde ağaç kesiminin azaltılması için Orman Bakanlığı'nın verdiği teşviklerden 100 bine yakın köylü faydalandı. Önceden sıcak su için orman köylerinde bir aile 8 ton odun yakarken bu miktar güneş panelleri sonrasında 1 tonun altına düştü. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, gazeteci Jale Özgentürk ile yaptığı röportajda Gerze'de yapılması planlanan termik santrallerle ilgili açıklamada bulundu. Özilhan, termik santral karşıtlarını gürültü çıkartan... 50-60 kişi diye değerlendirirken termik yapımı için ÇED raporunun sonucunu beklediğini söyledi. Anlaşılan kendisi Greenpeace'in topladığı 70 bine yakın imza ve 26 Kasım'da Gerze'de termik santrale karşı düzenlenen mitinge katılan 10 bin kişinin farkında değil. Özilhan çelişkili bir şekilde ÇED çıkarsa 1 milyar euroluk yatırıma başlarım. Bu benim hakkım. Çıkmazsa devletin kestiği parmak acımaz. Bugüne kadar harcadığım 15 milyon doların üzerinde bir bardak su içerim derken... Tepkiler Türkiye geneline yayıldı. Vazgeçme ihtimaliniz var mı sorusuna ise kesinlikle yok cevabını veriyor. Öz İlhan Anadolu ürünlerine uydanılan halk boykotuna da üzüldüğünü söyleyerek bizi bu yolla baskı altına alamazlar diyor. Yerli halkın ve Türkiye'nin tepkisini dinlemediği takdirde Öz İlhan bunun kendine zarar vereceğinin farkında değil herhalde. İzmir'de Ala Belediyesi'nin kurulmak istenen yeni termik santrale yapı ruhsatı vermesi Foça Çevre ve Kültür Platformu tarafından kınandı. Foçep ve CHP Ali Ail örgütü ortak bir açıklama yaparak Ali A'nın ölüm fermanının belediye başkanı tarafından imzalandığını söyledi. Amasya'da, Bartın'da, Sinop'ta ve birçok yerde belediye başkanlarının platform sözcülüğü üstlenip yiğitçe mücadele ettiği ama Ali da belediye başkanının kendilerinin bu izni vermemesi durumunda bakanlığın resmen karar vereceğini bahane ettiği, bu şekilde resmen ruhsata izin verildiğini dile getirdi. Öte yandan Alia Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi'nin CHP'li üyeleriyle partinin Ali Ağa İl Örgütü altına imza attıkları ortak açıklamada Alia Belediye Başkanı'nın açıklamasını desteklemediklerini kararın alınmasına hiçbir dahilleri olmadığını, kararın iptali için gerek hukuki gerek sivil mücadelenin öncüsü olacaklarını kamuoyuna duyurdu. CHP'li siyasi seçiciler enerji ihtiyacının Foça'da yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını istediklerini ve verilen ruhsatın iptali için dava açacaklarını kaydetti. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'ne bir okulun yakıt tankının delinmesi sonucunda 1 ton civarında fuel oil aktı. Göl yüzeyinin petrolle kaplanması üzerine yakıtın aktığı bölgedeki kıyı şeridinde bariyer oluşturuldu. Gölün yüzeyine de siyah bir tabaka oluşurken içme suyu kaynağına bulaşmadan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Saski ekiplerinin müdahalesiyle durdurulduğu belirtildi. Sanayiden kaynaklanan kirlilikle sık sık gündeme gelen Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki son ormanın kesilmeye başlanması ilçe sakinlerini ayağa kaldırdı. Sanayi kuruluşlarıyla her türlü yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve zehirli kimyasal maddelerin depolandığı tankların yerleşim birimiyle iç içe girdiği Dilovası'nda İlçenin oksijen deposu olarak nitelenen Adetep'e Ormanı Çamlık alanında kesim yapılmak istenmesi tepki görmeye devam ediyor. Dilovası'ndaki firmaların burasını tank ve depolama alanı olarak kullanmak istediği ve çamları kesmek için hazırlık yaptığı haberleri üzerine Kocaeli Valiliği de kesimi durdurdu. Dül Yeşil Alanları Koruma ve Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Cebeci ise yapılmak istenen tehlikeli likit depolama tesisi ile ilçenin oksijen deposunun ortadan kalkacağı ve ağaçların kesimine izin vermeyeceklerini söyledi. Evet petrolsüz, kömürsüz, termik santralisiz, bol yenilenebilir enerjili yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.